Tevbe Suresi 119. ayetten itibaren Ey iman edenler Allah'tan korkun bir de sadık olanlarla beraber olun. Gerek Medineliler için gerek çevrelerindeki Bedeviler için Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve bizzat kendisine onların da canla başla rağbet etmemeleri yasaktır.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 hak yolunda gerek küçük, gerek büyük, herhangi bir masraf yapmaya dursunlar, bir vadiye geçmeye dursunlar. Allah'ın o yapar olduklarının daha güzeliyle onları mükafatlandırması için bütün bunlar hesaplarına yazılmıştır. Bununla beraber, müminlerin hepsinin topyekün savaşa çıkmaları layık değildir. O halde, içlerinden her sınıfın birer kısmı dinde fakih olmayı dinin ince bilgilerini öğrenmeleri için peygamberin yanında kalmaları din ve şeriat ilimlerini iyice öğrenmeleri ve kavimleri savaştan dönüp kendilerine geldikleri zaman onları Allah azabı ile korkutmaları için gitmeyip kalmalıdırlar. Olur ki bu suretle müminler aykırı hareketlerden kaçınırlar.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 Her inen sure daima onların imanını artırmıştır ve onlar Kur'an indikçe sevinçlerinden birbiriyle müjdeleşirler. Fakat o sureler kalplerinde maraz bulunanların küfürlerine küfür katıp artırdı ve onlar kafir olarak öldüler. Münafıklar görmüyorlar mı ki onlar her yıl ya bir ya iki kere Çeşitli belalara çarpılıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve onlar ibret de almıyorlar. Alehlerinde bir sure indirilince birbirine bakarlar da sizi bir kimse görüyor mu diye de endişe ederler ve sonra giderler. Allah onların gönüllerini ters çevirmiştir. Çünkü onlar öyle bir kavimdir ki iyice anlamazlar. Andolsun. size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Size çok düşkündür. Müminleri cidden esirgiyicidir, bağışlayıcıdır o. Yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yok. Ben ancak ona güvenip dayandım. O büyük arşın sahibidir. Tevbe suresinin sonu Yunus suresi Değerli dinleyenler Yunus suresi 109 ayettir Mekke'de nazil olmuştur bazılarına göre de bazı ayetleri Medine'de nazil olmuştur Sure ismini Hazreti Yunus'a atıf yapılan 98. ayetten alır. Sure genel itibariyle tevhid akidesinden ve ahirete inançtan bahseder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İnsanları hakkın ukubetleriyle korkut, iman edenlere Rableri indinde kendileri için muhakkak bir kademi sıdk olduğunu müjdele diye içlerinden bir adama ettiğimiz vahiy, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler bu şeksiz şüphesiz apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve Yeri altı günde yaratan Sonra emri Arş üzerinde hükümran olan Her işi Yerli yerinde tedbir ve idare Ede gelendir Onun indinde hiçbir kimse Şefaatçi olamaz Meğer ki kendisinin izninden Sonra ola İşte sizin Rabbiniz olan Allah Budur O halde ona kulluk edin Artık iyice Düşünüp ibret almaz mısınız Hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Allah bunu size bir gerçek olarak vaat etmiştir. Halkı ilk önce dirilten, sonra iman edip de iyi iyi amel ve harekette bulunanlara adaletiyle mükafatlandırmak için yine kendisine geri çevirecek olan şüphesiz ki O'dur. Kafirler içinse küfürlerinde ayak diretir olmaları yüzünden, kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır. Güneşi ziyalı, ayı nurlu yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller tayin eden O'dur. Allah bunları sabit bir gerçek olarak yaratmıştır. O, bilecek bir kavim için ayetlerini birer birer açıklar. Gece ile gündüzün bir bir ardınca gelmesinde, göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı şeylerde sakınacak bir kavim için elbet nice ayetler vardır. Bize kavuşacağını ummayan, dünya hayatına razı olan ve onunla sükuna dalan kimselerle bunca ayetlerimizden gafil olanlar yok mu? İşte onların kazanmakta oldukları yüzünden varacakları yer ateştir. İman edip de güzel güzel amellerde bulunanlara gelince onların Rabbi imanları sebebiyle kendilerini altlarından ırmaklar akan o nimet dolu cennetlere erdirir. Bunların oradaki duaları Allah'ım seni tesbih ve tenzih ederizdir. Oradaki tahiyyetleri selamdır dualarının sonu da elhamdülillahi rabbil alemin hamdolsun kainatın rabbi olan Allah'adır. Eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de alel acele verseydi elbette onlara ecelleri yükmedilirdi. İşte biz bize kavuşmayı ummayanların böyle azgınlıkları içinde serseriyi serseriyi dolaşmalarına meydan veriyoruz. İnsana sıkıntı dokunduğu zaman yanı üstü yahut otururken veya ayaktayken bize dua eder. Fakat biz onun sıkıntısını açıp giderdik mi sanki kendisine dokunan bir sıkıntıya bizi çağırmamış gibi döner gider. İşte haddi aşanların yapar oldukları ameller böyle süslenmiştir olsun ki sizden evvelki devirleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller ve mucizeler getirdikleri halde zulmettikleri ve imana gelmeyecekleri sabit olduğu için helak etmişizdir. İşte günahkarlar güruhunu biz böyle cesalandırırız. Onlardan sonra arkalarından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Bakalım nasıl hareket edeceksiniz diye ayetlerimiz onlara apaçık deliller olarak okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayan onlar ya bize bundan başka bir Kur'an getir yahut onu değiştir dediler de ki onu kendiliğimden değiştirmem benim için olmayacak şeydir ben bana vah yoluna gelenden başkasına tabi olmam eğer Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük günün azabından korkarım. De ki eğer Allah dileseydi onu size okumazdım ve onu size bildirmezdi de. Ben ondan o Kur'an'dan evvel içinizde bir ömür durmuşum yaşamışımdır. Siz hala aklınızı kullanmaz mısınız? Öyle ya. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kimdir? Şu muhakkak ki günahkarlar asla olmazlar. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne bir zarar ne bir fayda veremeyecek olan şeylere taparlar. Bir de bunlar Allah yanında bizim şefaatçılarımızdır derler. De ki siz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 gerek davarların yiyeceği nebatları ağ gibi birbirine örülüp karışmıştır. Tam yeryüzü zinet ve ihtişamını takınıp süslendiği sahipleri de ona gerçekten kadir olduklarını sandıkları bir sırada geceleyin veya gündüzün ona emrimiz geri vermiştir ki sanki dün yerinde yokmuş gibi onu ta kökünden koparılıp biçilmiş bir hale getirmişizdir. İşte biz iyi düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklarız. Allah selam evine çağırır ve o kimi dilerse onu doğru yola iletir. İyi iş güzel amel yapanlara daha güzel iyilik bir de ziyade vardır. Onların yüzlerine ne bir toz bulaşır ne de bir horluk kaplar. Onlar cennetin yaranıdırlar ki kendileri onun içinde ebedi kalıcıdırlar kötülükler kazanmış olanlara gelince onların bir kötülüğünün cezası bir misli kendilerini bir horluk kaplar onları Allah'tan hiçbir kurtarıcı da yoktur sanki yüzleri karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür onların işte bunlar da ateşin yaranıdırlar ki kendileri onun içinde ebedi kalıcıdırlar o gün onların hepsini bir araya toplayacağız. Sonra o Allah'a eş tutanlara siz de ortaklarınız da diyeceğiz. Durun yerinizde. Artık onları birbirinden tamamen ayırmışızdır. Ortakları diyecek. Siz dünyada bize tapmıyordunuz. Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Biz sizin tapmanızdan şüphesiz ki gafildik. Orada herkes evvelden ne gönderdiyse onun imtihanını verecek. Artık hepsi hakiki mevlaları olan Allah'a döndürülmüşlerdir. Kendi hayallerinden uydurmakta oldukları şeyler de onlardan ayrılıp gayib olup gitmiştir. Habibim de ki size gökten ve yerden rızık veren kim? O kulaklara ve gözlere malik olan kim? Ölüden diriyi kim çıkarıyor, diriden ölüyü kim çıkarıyor, işi kim tedbir ediyor? Derhal diyecekler ki Allah, de ki o halde sakınmaz mısınız? İşte bu sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz?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 Nasıl diyorsunuz? Onların çoğu kupkuru bir zandan başkasına tabi olmaz. Hakikatte zan ise haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki Allah onlar ne işlerlerse kemaliyle bilendir. Bu Kur'an Allah'tan başkasının kelamı değildir. O ancak kendinden evvelki kitapları tasdik... Ve o kitabı tavsiye eder. Onda şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Alemlerin Rabbindendir o. Yoksa onu Peygamber kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? De ki, öyleyse eğer idanızda doğru söyleyicilerseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Bu hususta Allah'tan başka gücünüzün yettiği kim varsa onları da çağırın. Hayır. Onlar ilmini kavrayamadıkları şeyi yalan saydılar. Kendilerine tevili gelmedi. Onlardan evvelki ümmetler de peygamberlerini böyle tekzip ettiler işte. Bak o zalimlerin sonu nice olmuştur. İçlerinden Kur'an'a inanan kimseler vardır ve ona inanmayanlar da vardır. Rabbin fesatçıları çok iyi bilendir. Eğer onlar seni yalana çıkarırlarsa de ki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 ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar eğer iddianızda doğrucuysanız bu vaat ne zaman derler de ki ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir fayda yapmaya muktedir değilim her ümmetin bir eceli vardır ecelleri geldiği zaman artık bir saat geri de kalamazlar öne de geçemezler de ki ya onun azabı geceliğin yahut gündüzün size gelip çatarsa ne yapacaksın söyleyin bana. Günahkarların ona olan isticaline sebep nedir? Bu azap vaki olduktan sonra mı ona iman edeceksiniz? O vakit size şimdi mi iman ediyorsunuz denecek? Halbuki siz onun mutlaka gelmesini isteyip duruyordunuz. Sonra o zulmedenlere, ebedi azabı tadın, kazanmakta olduklarınızın dışında bir başkası ile mi cezalandırılacaktınız denilecek. O azap bir gerçek mi diye senden haber isterler. De ki, evet, Rabbime an ederim ki o elbet ve elbet bir hakikattir. Siz bundan Allah'ı aciz bırakıcılar değilsiniz. Zulmeden herkes,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 ...ancak Allah'ın fazlıyla, rahmetiyle, işte yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirip de ondan kimine haram, kimine helal yaptığınız rızıktan ne haber? Söyleyin bana. De ki, Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı... Yalan uydurmakta devam edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara fazla kerem sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Senin içinde bulunduğun herhangi bir iş, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki içine daldığınız vakit biz başınızda şahit olmayalım. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de hariç olmamak üzere muhakkak apaçık bir kitaptadır. Haberiniz olsun ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. Bu en büyük saadetin ta kendisidir. Onların sözleri seni tasaya düşürmesin. Çünkü bütün izzet ve galebe Allah'ındır. O hepsini hakkıyla işitici, kemaliyle bilicidir. Haberiniz olsun ki göklerde kim var, yerde kim varsa... Hepsi şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar dahi hakikatte Allah'a kattıkları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar kuru zandan başkasına uymuyorlar ve onlar ancak yalandan başkasını söylemiyorlar. O geceyi içinde süküm ve istirahat etmeniz için karanlık, gündüzü ise çalışıp kazanmanız için aydınlatıcı olarak yaratandır. Şüphe yok ki bunda Kulak verecek bir kavim için ibretler Vardır Dediler ki Allah kendine evlat edindi Allah bundan münezzehtir O müstanidir Göklerde ne varsa Yerde ne varsa Hepsi onundur Nezdinizde buna ait hiçbir delil de yoktur Siz Allah'a karşı bilmeyeceğiniz Bir şeyi mi söylüyorsunuz De ki Allah'a karşı yalan uyduranlar... ...hiç şüphesiz felah bulmayacaklardır. Dünyada geçici bir fayda vardır. En son dönüşleri ise... ...ancak bizedir. Bundan sonra da... küfrüde ısrar etmekte olduklarına mukabil... ...onlara çetin azabı tattıracağız. Onlara... ...Nuh'un kıssasını oku. Hani o... ...kavmine... ...ey kavmim demişti. Eğer... Benim aranızda duruşum, Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa ne diyeyim? Ben ancak Allah'a dayanıp güvenmişimdir. Siz ve ortaklarınız da artık toplanıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Bilahare bu işiniz size hiçbir tasa olmasın. Sonra hükmünüzü bana icra edin. Hatta bana mühlet de vermeyin. Eğer benim öğütlerimden yüz çeviriyorsanız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 Allah'ın azabıyla korkutulup da doğru yolu tutmayanların sonu nice olmuştur. Sonra onun arkasından kendi kavimlerine peygamberler gönderdik de bunlar onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat önceden yalan saydıkları için inanmadılar. İşte haddi aşanların gönülleri üzerine biz böyle mühür basarız. Sonra bunların ardından da Musa'yı ve Harun'u ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat kibirlerine yediremediler. Onlar günahkar bir kavimidiler. Tarafımızdan kendilerine hak geldiği vakit herhalde bu apaçık bir sihirdir dediler.